ve Özdeş Özbay. Merhabalar herkes. Bu iklim için programı daha başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay ve destekçimiz Oya Başar'da çok teşekkür ederek başlayalım. Şimdi bu Bingöl'deki haberle başlayalım diye konuşmuştuk ama birden bir aklıma geldi ki bu şeyin programımızın alt başlığında Jingle'nin Paris Anlaşması'na dair bir fikri takip çalışması diyor iklim içinde. Tam da ona ilişkin bir ilginç haber vardı Guardian'dan. İsterseniz onunla başlayalım. Yani Paris'te <gülüyor> e, Yakında 2024'te Paris'te Olimpiyat Oyunları yapılacak. Büyük hazırlıklar yapmaya başlamışlar işte. Ve Eyfel Kulesi'nin etrafında yeni böyle güzel bir dev bahçe yapmaya şey yapıyorlarmış. Millet Bahçesi. Evet, Millet Bahçesi <gülüyor> yapıyorlarmış. Aynen. Ve 40'tan fazla da ağaç kesmeye karar vermişler Millet Bahçesi Hı. yapmak için. Size bir şeyler hatırlatıyor mu bu? <gülüyor> hatırlatıyor ufak ufak. Ee, bazıları yani Ulu Çınarlar var burada. Bazıları 200, 210 yaşında Napolyon Bonaparte'ın talimatıyla İmparator Fransa'da 1814'te dikilmiş. Onları da keseceklermiş ve çok güzel bir millet bahçesi yapacaklarmış yemyeşil. Fakat iklim protestocuları itiraz etmişler ve çok kuvvetli bir itiraz etmişler ve bu durdurmuşlar planı. Hem çapulcular de, yani, çapulcular evet. <gülüyor> İdalgon'un yeniden kendisini yeniden seçtirme kampanyasında şeyde yeni Eyfel kulesi etrafında yeni bir böyle bir millet bahçesi yemişi bir yer açma fikri de an İdalgonmuş belediye başkanı peki yeşil bir alan yapmak için niye kırk tane ağaç kesiyorlarmış çünkü araya yollarını yapmaları düzgün görünmesini hmm. engelliyormuş ağaçlar bu uçunlarlar onun için yepyeni bir mimara yaptırıyorlarmış zaten Catherine Gustafson diye Amerikalı bir mimara Londra'da ama şeyle iş, iş merkezi Londra'da olan bir firma Gustafson Porter ve Bauman diye o kazanmış ihaleyi ama verememişler. Çünkü çok ciddi bir şey yapılmış. 200-210 yaşındaki ağaçlarımızı vermeyiz demişler ve durdurmuşlar. Şimdilik öyle. Yani e, Şandömer bölgesinin, bölgenin adı bu. E, onun Şandömar dostları, üyeleri de yapılamayacak bu demişler ve yaptırmamışlar bakalım ama De, izlemeye devam edeceğiz Türkiye'den gezi konuşulurken bayağı ilginç bir şey yani <gülüyor> e, oradan isterseniz Bingöl'e geçebiliriz şimdi Bingöl'de Doğa Tahribatı diyor Remzi Budançir'in önemli bir yazısı vardı gazete duvarda çıktı şey artı gerçek de, pardon ve yani <gülüyor> Bingöl coğrafyasında bulunan Peri ve Murat nehirleri üzerinde yapılan Kiyığı, Pembelik Kale 1, Kale 2 barajları yetmiyormuş gibi bir de termik santral yapılacakmış 16 köyün etkileneceği söyleniyor. Hayvancılık bölgesiymiş o da. <gülüyor> köy halkından ciddi bir tepki. 16 köy etkileniyoruz. Helifan'ı değil, Helifan başta olmak üzere. Hacılar Aynik, Sağınlis, Çırırık, Kızıl Ağaç köyleri de bulunuyormuş. Nedir durum şimdi? İzle, izleyebildiniz mi? Ee, şimdi ben de aynı habere bakıyorum burada. Ee, köy halkının tepkili olduğu söyleniyor. Bölge tabii yoğun ve tarım yuancılık yapılan bir yer olduğu için termik santrallerin sicili de belli. İnsanlar korkuyorlar tabii ki. E, hatta e, 16 köy galiba direk etkilenecek. Daha fazla köy ise e, santral çevresinden etki alanına giriyor. E, meralar ve yaylalar da santralden etkileneceğini söylüyor oradaki insanlar. Ve çok net bir şekilde bölgemizde santral istemiyoruz diyorlar. E, hatta Bingöl Halkı ve Sivil, sivil Toplum Kuruluşları'na Çağrı da yapmışlar. Ee, Nezih Cevairoğlu yapmış çağrısı. Söz konusu santralin bölgede doğaya zarar vereceğine dikkat çekiyor açıklamasında. Ee, santralin yapılmasıyla birçok hastalığın yayılacağından korktuklarını ifade ediyor Cevahiroğlu. Ee, santralin bize vereceği zararı göz önünde bulundurursak termik santral olan bölgelerde koa, astım gibi solunum yolu hastalıklarının yanında kanser görülme sıklığı artmaktadır diye bir açıklama yapmış ve e, bölgedeki diğer sivil toplum örgütlerini de bu mücadelede kendilerine destek vermeye çağırmış. E, ayrıca santralin soğutma suları için yeraltı sularının da kullanılacağına ve bunun da içme su kaynaklarını e, kurutacağına da dikkat çekiyor açıklamasında Nezih Cevahiroğlu. E, bir de tabi biliyorsunuz o bölge. E, Kaplıcalar bölgesi, ciddi bir e, kaplıca turizmi de yapılıyor Bingöl'de. E, bu son yeraltı suyunun çekilmesi nedeniyle e, toprak yapısının değişip yeraltı su, sıcak su kaynaklarını da etkileyeceğini söylüyor. E, dolayısıyla en sonunda da e, termik santrale karşı fikrimiz nettir, istemiyoruz diye de açıklamasına devam ediyor. Evet şeyde yani sadece tabii o Bingöl yöresini değil, 16 yerleşim birimini değil, e, bütün dünya yani dünyadaki İstanbul'dakileri de, New York'takileri de, uzun vadede elbette etkileyecek. Yani bütün artık uluslararası, yani hükümetler arası iklim değişikliği panelinin son raporlarında daha net hiçbir şey olamazdı yani yaşayanlar alemi için en büyük tehdit fosil yakıtlar ve başlığında da kömürler geliyor ama ısrar ediyorlar yani Cumhurbaşkanının söylemlerine göre 20 yılda yüzyıllık iş yaptık dedi kendisi ama bu işte 2053 gibi bir hedefe de uluslararası alemde ...dikkat çekti... ...etkili olduğunu yani... ...2053 yılında sıfıra geçiş... ...hedefi... ...ama bütün bunlar... ...büyük bir çelişki de yaratıyor yani... ...artı gerçekteki bu... ...Remzi Budancı'nın haberi... ...yani zaten ciddi bir... ...baraj sorunu yaşandığı... ...belirtiliyor ve Peri ve Murat nehirleri üzerinde pek çok barajlarla geniş bölüm, bölümü sulara gömülmüş bir yerde. Derelere ve akarsulara da <gülüyor> kim birkaç tane hidroelektrik santral inşa edilmişti. Yani Bingöl'ün iklimi zaten dönüştü ee, ve e, birçok yerleşim yerinin vadilerin, tarihi alanların da sulara gömülmüş olduğu bir yerde bir de şimdi El kirleticilerin, fosil yakıtların en kirlisi olan kömür meydana geliyor. İşin ilginç tarafı bir de şey var yani 1980'de o Helifan dedikleri e, köyde Karlova'da deniyor. E, sadece burayı değil diğer köyleri de etkileyecek olan bu yerde 1980'de yani 1900 Ocak 1980'de açılmış yani 42 yıl ne oluyor <gülüyor> önce ve bir süre işletildikten sonra da ka kapatılmış kömür kalitesi iyi değildi yani santrali açanlar bile kaliteyi beğenmeyip kapatmışlar Ocak'ta kullanılmıyormuş köylüler öyle diyor o kömür kalitesizdi zaten işletildiği dönemde kendi kendine yanıyordu işe yaramıyordu onun için bırakıldı Tekrar bu işe kalkışmalarını anlayamıyoruz demiş ki delilik hakikaten. Bir, bir soru sorabilir miyim Ömer abi size? Şu an siz bu bilgileri dinleyeceği aktarırken aklıma gelen bir soru. Ee, şimdi Bingöl'deki insanlar, orada yaşayanlar, STK'lar, sivil toplum örgütleri vesaire bu santralin yapımına karşı çıkıyor. Ama neden hep yarar kalıyor bu tepkiler? Yani mesela İstanbul'da neden Bingöl'de termik santral istemiyoruz? diye bir eylem yapılamıyor. İşte bir, yani çok yerinde bir soru. Zaman zaman yani Artvin Cerat Tepe başta olmak üzere birçok yerel mücadeleye de dışarıdan da yani ülkenin çeşitli yerlerinden de katkı verilmişti, destek verilmişti gezi zamanında. Evet. Artvin'lerde, Hes'lerde de oldu o biraz. <gülüyor> i̇şte Kazdağları'nda bir maden söz konusu olduğunda Kaz Dağları'nda da oluyor. Belli noktalara böyle belli bir takım duyarlılıklar oluşuyor onlar. Tabii ki kendi dinamikleri için de oluşuyor ama genel olarak söylemek istediğim şey şu aslında. Doğa mücadelesinde, iklim mücadelesinde çabaları ortaklaştıramıyoruz. Tepkiler yaral kalmaktan öte gitmiyor. Acaba bunu nasıl aşabiliriz diye düşünüyordum siz anlatırken. E, bu aslında iklim hareketinde de bir tartışmaydı. Bu nedenle zaten? balıkları sokağa çıkarabilecek bir iklim hareketine ihtiyacımız olduğu tartışması yani o orada da yapılıyordu. Çünkü bu çağrıyı yapabilecek e, kurumlar aslında e, bir yandan lazım ve bunların sürekli olması lazım. Kaz Dağları falan görece buraya yakın bir de oraya işte TUMOP vesaire gibi kurumlar sahiplendiği için onların çağrısına tabii Çok göz önünde, önünde herkes sahipleniyor orayı. Yani evet. Kaz Dağları deyince işte e, hakikaten çok göz önünde... Ama Bingördenince hani evet. oradaki bir termik santral ve onun iklimle ilişkisi bizi burada zıplatmalı normalde. Tabii. Yani orası Bingörd diye bize çok uzak. Oranın gazından, karbonundan etkilenmeyeceğiz düşüncesinden çok uzakta bir noktada olmamız gerekiyor ama henüz o noktaya gelememiş gözüküyoruz toplumsal bilinç açısından. Evet. Bu, bu konuda da bir kampanya yapılmasında yarar olabilir. Bu arada bir de çok ilginç bir başka haber de Yeşil Gazete'den ve Sözcü'den geldi. Yani Çiğdem Toker bizde de bizim de değerli programcılarımızdan biri olan Çiğdem Toker son derece ilginç bir noktaya parmak basan bir haber yazdı. Biz Yeşil Gazete'den okuyalım. Yani geçen yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenip ismi de neredeyse aynı olan bir ihalenin bu yıl tekrar yapıldığını ve iki fiyatına, iki katı fiyatına ve gizlice yapıldığını yazıyor. Ne demek bu? İşte gerçek Kanal İstanbul ihalesi diye duyurmuş yaklaşık 1 yıl kadar önce ihaleyi. Şimdi Çiğdem Töker diyor ki bu ihalede Kanal İstanbul geçişi ibaresi eklendi. Ancak geçen hafta tekrarlanan Halkalı Isparta Kule hattı ihalesinde bu ifade yok diyor. Yani Kanal İstanbul projesi rafa mı kalktı? Halkalı Isparta Kule demiryolu inşaatı artık Kanal İstanbul geçişi olma vasfını taşımıyor mu diye sormuş yani şöyle diyormuş, diyor ne ben yıllardır yazmaktan sıkıldım, ne de onlar halkın parasını gizli ihalelerle seçilmiş mücahidlere aktarmaktan vazgeçti. <gülüyor> Bu döngü nereye kadar gider bilmesem de şunu biliyoruz diyor: Geçen hafta alamadığımız sağlık hizmeti, yetmeyen maaşınız, bulamadığınız iş, alamadığınız sağlık hizmeti, yetmeyen maaşınız, bulamadığınız iş, atanamadığınız Kadroların karşılığı bütçe kaynaklarıyla 6 milyar Türk liralık bir ihale büyük harflerle yazmış gizlice ve gene büyük harflerle tekrar yapıldı diyor. Yani kazanması olası firma Atatürk havalimanını millet bahçesi yapmak üzere kıran yapı ve yapının adı bu yani şirketin yapı ve yapı şirketinin bulunduğu bir ortaklık. Çok ilginç değil mi bu ya? Çok enteresan gerçekten. Aynı ihaleyi iki kere ve farklı fiyatlarla yapıyor olmak. İki ve aynı, aynı şirkete. Ve aynı şirkete. Konsorsiyoma vermek yani. Ve yani, gizlice. Bu, bu herhalde dava konusu olacaktır herhalde. Ee, belki daha ayrıntılı bilgileri e, Çiğdem Toker'den alıp Ayrıca da programa programlarımıza çağırabiliriz tekrardan şu sırada e, yapmıyor program çünkü açıklatıyor da. Yani e, 31 Mayıs 2022'de e, bir yıl önceki ihalenin adıyla tam neredeyse tıpatıp aynı halkalı kapuk yeni demiryolu inşaatı kapsamında, Halkalı Isparta Kule Demiryolu inşaatı ile elektromekanik sistemlerinin Temini ve yapım işi çok uzun bir adı var kafa bulandırıcı ama böyle davet edilen firmalar ve teklifleri de şöyle en uygun teklif Gülermak artı yapı ve yapı artı taş yapı 3 şirketin ortaklığından geçmiş 5.9 milyar Türk lirası. Oysa e, teklif sahibi bu üçlü ortaklık Gülermak, Gülermak Yapı ve Yapı ve Taş Yapı geçen yıl aynı isimle aynı ihale usulüyle yaptığı ihaleyi 3 milyar 3.1 milyar Türk lirası teklifle kazanan üçüden başkası değil diyor. Yani, Bence enflasyon güncellemesi yapmışlar ihaleye sanki. E, <gülüyor> enflasyon yok ki. İşte bir yüzde yüz artmış bence. Ee, yani Cumhurbaşkanı işte, enflasyon yok diyor. Çirketler zarar görmesin diye herhalde. Dolayısıyla yani bakanlığın altı milyar liralık işin sözleşmesini söz konusu üklü firmayla imzalaması sürpriz olmaz diyor Toker. Peki aynı ihalen nasıl tekrar yapılır derseniz biraz karışık demiş. Bizim de Açık gazetede yeni bu günlerde başlatmış olduğumuz, yürütmekte olduğumuz niye başlıklı bir köşe var? Oraya da uydurulabilir. Niye yani aynı ihaleyi yapıyor? Çünkü şöyle izah etmiş Ciden Töker. ihaleyi gizli yaptıkları için sunuş biçimlerinden pek bir şey anlaşılmıyor. Normalde ihalesi yapılmış bir yatırım için tekrar ihaleye çıkılması iki anlama gelir diyor. A- ya herhangi bir nedenle ihale iptal edilmiştir, dava sonucu mahkeme karar vermiştir ve ihalenin yenilenmesi gerekir. Ya da B, iş ekonomik nedenlerle tasfiye edilmiştir. Veya yani buna ek olarak ikmal denilen tamamlayıcı bir ihale açılması gerekir. Burada hangi ihtimal söz konusu o da anlaşılmıyormuş yani. İşte Gerçek Kanal İstanbul ihalesi başlığıyla 30 Haziran 2021'de yani tam 1 yıl önce duyurmuş aslında duyurmuştu. O zamanki yaklaşık maliyeti 3,5 milyar Türk Lirası. İhalenin adı aynı. Ulaştırma Bakanlığı pazarlık usulüyle yapmış. 5 firma davet etmiş. Gülermak Artı Yapı ve Yapı Artı Taş Yapı ilaveten YSE yapı, kolin, ziver, petrol, e, artı ziver inşaat ve öz altın inşaat ihaleyi de aynı e, grup 3,1 milyar lirayla aynı grup kazanmış ya da 3.1 milyar. Peki soru şu, enflasyonun küçük yani Türkiye istatistik e, resmi istatistik kurumu rakamlarıyla bile. 73.50 arttığı bir ekonomide bu ihalenin dayanağı nedir? İki kat artışın sebebi enflasyon mudur? Güca yani, senin de sorduğun soru. Evet, bir şirketleri orada bence her zamanki gibi bir şey yapılmış, ıı, iltimas geçilmiş gözüküyor. Niye aynı ihale iki katı fiyatına, niye tekrar, niye aynı şirketler, niye gizli? Evet, çok, çok niyeli bir şey bu. Evet, çok soru var bu ihalede. Evet, yani Kanal İstanbul projesi rafa mı kalktı diye soruyor en son. Kahvukalı, Isparta, Kule, Demiryolu artık Kanal İstanbul geçişi olma vasfını taşımıyor mu? Bir. İki de bu ihaleyi iki kat fiyata neden tekrarladınız? Nasıl aynı firmalar aldı? Masa başında mı planlandı diye yazısının bu bölümünü öyle Belki de şeydir Ömer abi aynı iş iki işe birden yarayacaktır falan. Mesela işte köprü yapıyorsunuz ya hem Çanakkale'ye gidebileceksiniz hem Balıkesir'e onun için iki ayrı fiyat falan mesela. Evet çok şey Bin Bingöl'e de gidebilecek miyiz? Bingöl'e giderseniz bir kat daha ödemek durumundasınız. Onu da katarsak bir kat daha artması gerekiyor. Doğu diye geçiyor. Yani evet ne, ne, ne, ne, hizmet şeyine kadar artarsa ihale evet. kadar artıyor. Üç, üç ne ne bileyim, Başka türlü mantıklı bir açıklama bulamıyoruz ki böyle şeyler söyleyeceğiz. Evet. Bodrum ve Fethiye'de orman yangınları haberi var maalesef. Yangın başladı. Başladı maalesef evet. Ve yani Muğla'nın Fethiye ilçesinin Karagöz mahallesinde Yıldırım isabet etme sonucu çıkmış. 40 dakika süren çalışmanın ardından kontrol altında alındı diyor. Bu gazete duvarın haberiydi. Son Gelişmeleri göremedim maalesef. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Bu söndürüldü galiba ama hemen önceki günde Yunanistan'da sadece bir günde 61 orman yangını. Hatta Atina'ya da bir mahallesini sarmıştı. Vazilya yangın sezonu aslında başlamış oldu. Bodrum'da da Bitez'e bağlı Beylik Kırlar mevkiinde Dedeman Aqua Park arkasındaki ağaçlık ve otluk alanda alevler yükseldi diyor. Ve öğleyin başlayan kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. Çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor diyor. Yangın nedeni de her zaman olduğu gibi o klişe sebebi henüz bilinemeyen diye bir klişe de var. Evet yangın sezonu başladı. Bence sebep sizce teröristler olabilir. Bence küresel ısınma. Evet. Ne dersiniz? Yüresel ısıtmanın yangınları çok arttırdığı bir gerçek. Neyse ki bu yıl biraz ders çıkarmış gözüküyoruz geçen yılda. Ee, Onu daha göreceğiz gerçi. Daha göreceğiz evet. Ben de. <gülüyor> en azından şöyle e, helikopter ve uçak konusunda e, geçen seneki faciadan sonra yaşanan faciadan sonra ki çok ciddi büyük bir tepki çekmiştir hatırlarsanız o durum e, halk mezdinde. Ee, bu sene bir harekete geçilmiş ve en azından alet edevat konusunda e, bir takım adımlar atılmış gözüküyor. Ama tabii çok ciddi büyük eksiklikler var halen. E, en büyük ciddi sorun mesela sadece yangınlar değil ormansızlaşma. Evet, onunla yani... ilgili de çok iyi bir kitap yayınlanmış. Belki onlarla ilgili haftaya bir daha ayrıntılı konuşabiliriz. Şimdi. Olur, olur. Tam yangın sezonu ve ormanları konuşacağımız zaman açılmışken e, o konuyu bir masaya yatırabiliriz. Evet. Tabii. Tabii. Tabii. Peki, bitiriyoruz o zaman. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.